Havahidlerba 6. Murat Müslihan. Allah'a hamd. Resulüne salat ve selam olsun. Metin. Allah katında kendilerine şefaat etsinler diye bunu yapmalarının delili ise Allah'ın Subhanehu ve Teala şu sözüdür. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine ne fayda ne de zarar vermeyen şeylere ibadet ediyorlar ve bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Yunus Suresi 18. Ayet Şefaat, menfi şefaat ve müsbet şefaat olmak üzere iki kısma ayrılır. Menfi şefaat, Allah'ın dışında kimsenin gücünün yetmediği yerlerde, Allah'tan başkasından bir şey talep etmektir. Bunun delili, Allah'ın subhanehu ve Teala şu sözüdür. Ey iman edenler! Kendisinde alışverişin, dostluğun ve şefaatin olmadığı gün gelmeden önce, Size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Kafirlerse zulmedenlerin ta kendileridir. Bakara suresi 254. ayet Müsbet şefaat, buysa Allah'tan talep edilen şefaattir. Şefaat edecek olan, şefaat etmeyle kendisine ikram edilmiş kimsedir. Şefaat olunacak olan, Allah'ın sözünden ve amelinden razı olduğu ve izin verdiği kimsedir. Allah Subhanahu ve teâlâ şöyle buyuruyor. İzni olmadan O'nun katında kim şefaat edebilir? Bakara Suresi 255. Ayet Şer Şefaat nedir? Lugatta, tekin zıddı olan çift anlamındadır. Istılahta faydayı elde etmek ve zararı def etmek için yapılan aracılıktır. Mekkeli müşrikler, Allah'tan faydalı bir şey istediklerinde, veya kendilerinden bir zarara def etmesini istediklerinde, putları aracı kılıyorlardı. ''Bunlar bizim Allah katındaki şefaatçilerimizdir.'' diyorlardı. Putları aracı yapmalarının sebebi, Allah'ı insana kıyas etmeleridir. Çünkü dünyada yüksek makamlarda olan birinden bir şey istemek için, ona yakın olan kimseleri aracı kılmak gerekir. Aksi takdirde, isteğin yerine gelmez. Örneğin, bir başbakandan bir şey istemek istiyorsan, Başbakana yakın olan bakanları, müsteşarları aracı kılman gerekir. Sen direkt başbakana söylesen, kale almaz, önemsemez. Dünyada genelde işler bu şekilde döndüğü için, Mekkeli müşrikler Allah'ı da buna kıyas etmişler. Kendi kendilerine, bizim Allah katında bir değerimiz yoktur. Bu putlarsa, Allah katında değerli olan salih insanların putlarıdır. Biz bunlara dua edelim, isteklerimizi bunlara söyleyelim. Bunlar da Allah'a iletsinler diyorlardı. Bunun günümüzdeki güncel yansıması ise şu şekilde oluyor. İnsanlar, bizim Allah katında bir değerimiz yoktur. Biz günahkar insanlarız diyerek, salih insanlar olarak isimlendirdikleri Abdülkadir Geylani, Eyüp Sultan gibi kimseleri aracı kılıyorlar. Bu iki yönden küfürdür. 1- Allah'ı insana kıyas etme itikadı başlı başına küfürdür. Çünkü Allah ile insanın sıfatları aynı değildir. Allah'ın sıfatları kendi şanına göredir. İnsanın sıfatları ise kendi acziyetine göredir. Allah, herkesi mutlak işiten, gören, tüm eksiklerden münezzeh olan, selam ve kuddüs olandır. Beşer, kibirli, hevasına tabi olan, zalim, nankör, gafil ve unutkan olandır. Allah subhanehu ve Teala şöyle buyuruyor. ''O'nun benzeri gibi olan hiçbir şey yoktur. O işitendir, görendir.'' Şura Suresi 11. Ayet ''Ve hiçbir şey O'nun dengi değildir.'' İhlas Suresi 3. Ayet Bu ayetlerden de anlaşıldığı üzere, hiçbir şey Allah'ın misli, benzeri, dengi olamaz. Allah'ı insana kıyas eden kişi, bu ayetlere göre dinden çıkar. 2. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde,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 Kâfirlerin duası, kuşkusuz hedefini şaşırmıştır. Rad Suresi 14. Ayet Eğer onları, putları çağırırsanız, Allah'ın dışındakilere dua ederseniz, sizin çağırmanızı işitmezler. Faraza işitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin şirkinizi reddederler. Fatır Suresi 14. Ayet Allah'a iftira eden, ya da onun ayetlerini yalanlayandan daha zalim kimdir? Onların kitaptaki nasipleri kendilerine erişecektir. Sonunda elçilerimiz, melekler gelip canlarını alırken Allah'ı bırakıp da dua ettikleriniz nerede derler? Onlar da bizi bırakıp gittiler derler ve kafir olduklarına dair kendi aleyhlerine şahitlik ederler. Araf Suresi 37. ayet. Bu ayetlere dikkat edilirse Allah Subhanahu ve Teala kendisinin dışında birine dua eden kimselere kafir, müşrik demiştir. Zaten Allah'ın dışında birilerine dua eden kimselerin şunu düşünmeleri gerekir. Allah'ın dışında kendisine dua edilenlerin kendilerine faydaları yokken kendilerini hastalıktan, ölümden koruyamazken başkalarına nasıl faydaları olsun? Eğer fayda ve zarar verebiliyorlarsa ilk olarak kendilerine faydaları olsun. Kendilerinden zararı defetsinler. Şefaatle ilgili ayetler. Kur'an-ı Kerim'de şefaatle ilgili ayetlere baktığımızda, birbirine zıt gibi görünen iki grup ayetin olduğunu görürüz. Bazı ayetlerde şefaat nef bazı ayetlerde ise şefaat ispat edilmiştir. Şefaati nef ayetler. Ey iman edenler! Kendisinde alışverişin, dostluğun ve şefaatin olmadığı gün gelmeden önce, Size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Kafirlerse zulmedenlerin ta kendileridir. Bakara suresi 254. ayet. Öyle bir günden korkun ki hiç kimse başkası için herhangi bir ödemede bulunamaz. Hiç kimseden şefaat kabul olunmaz. Fidyə alınmaz. Onlara asla yardım da yapılmaz. Bakara suresi 48. ayet. Şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Müdesir Suresi 48. Ayet Şefaati ispat eden ayetler. Göklerde nice melek var ki, Allah'ın dileyip razı olduğu kimseye izin vermedikçe, şefaatleri hiçbir işe yaramaz. Necm Suresi 26. Ayet Allah'ın izni olmadan, O'nun yanında şefaat edecek kimdir? Bakara Suresi 255. Ayet De ki, Allah'tan başka o batıl zanlar beslediklerinize istediğiniz kadar yalvarın. Ne göklerde ne yerde, zerre ağırlığınca egemen değillerdir. Onların yerde ve gökte bir ortaklığı yoktur. Allah'ın huzurunda izin verdiği kimseler hariç, kimseye şefaat fayda vermez. Sebe suresi 22 ve 23. ayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ben cennette şefaat edecek olanların ilkiyim, Müslim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ezan duasını okuyan kimse için, kıyamet gününde şefaatim ona helal olur, diyor. Görüntü itibariyle, naslar birbirine zıt gibi gözüküyor. Bu, bir insan kelamında olsa normal karşılanabilir. Fakat eksiklerden münezzeh olan Allah'ın, subhanehu ve teâlâ kitabında böyle bir şeyin olması mümkün değildir. O zaman şunu söyleyebiliriz. Allah'ın nef yetmiş olduğu şefaatle, ispat etmiş olduğu şefaat birbirinden ayrıdır. Şefaat konusunda genel olarak üç grup vardır. Bir, müşrikler. Bunların şefaatin var olduğunu gösteren delilleri yanlış anlayıp, her türlü şefaati kabul edenlerdir. Salih insanlar diye adlandırdıkları kimseleri kendilerine şefaatçi kabul edip, taleplerini, isteklerini onlara yönlendirirler. Bu şirktir. Mekkeli müşrikler de bu şekilde şirke düştüler. 2. Mutezile ve Hariciler. Bunlar da şefaati nefyeden delillere dayanarak şefaat diye bir şeyin olmadığını söylüyorlar. Kim birinin şefaat edeceğine inanırsa kafir olur diyorlar. Günümüzdeki akılcılar da bu fikirdedirler. 3. Ehli Sünnet. Ehli Sünnet bütün nasları bir araya toplayarak şöyle der: Allah'ın bazı ayetlerde şefaati nefiyetmesi, bazı ayetlerde ise ispat etmesi, şefaatin iki kısım olduğunu gösterir. 1- Menfi şefaat Allah'tan başka kimsenin gücünün yetmediği yerlerde, Allah'tan başkasından bir şey talep etmektir. Bunu yapan kişi şirke düşer. Ey iman edenler! Kendisinde alışverişin, dostluğun ve şefaatin olmadığı gün gelmeden önce, Size verdiğimiz rızıklardan infak edin. Kafirlerse zulmedenlerin ta kendileridir. Bakara suresi 254. ayet Soru Şefaat ya Resulallah denilebilir mi? Cevap Peygamberimizin kıyamet gününde şefaat etme hakkı vardır. İnsanlar kıyamet günü bekleme esnasında yaşadıkları sıkıntılardan ötürü peygamberlerin yanına giderler. En sonunda peygamberimizin yanına gelip Ondan şefaat talep ederler. Peygamberimiz, Allah'ın huzuruna gider. Ona hamd eder ve secdeye kapanır. Bunun üzerine Allah, subhanehu ve Teala başını kaldır, iste, istediğin sana verilsin, şefaat et, şefaatin kabul edilsin, der. Buradan anlıyoruz ki, kıyamet gününde Peygamberimizin şefaat etme hakkı vardır. Fakat bu ancak Allah'ın izniyle olur. Ondan dolayı Peygamberimiz için, Şefaat, Ya Resulallah denilemez. Çünkü böyle söylemek, Kur'an-ı Kerim'deki şu ayete muhaliftir. De ki, şefaat bütünüyle Allah'ındır. Zümer Suresi 44. Ayet Peygamberimizden direkt şefaat talep edilmez. Çünkü Peygamberimiz mutlak şefaat etme hakkına sahip değildir. Ancak Allah'ın izniyle şefaat edebilir. Ondan dolayı şefaat Allah'tan talep edilir. Örneğin, Allah'ım beni peygamberin şefaatinden mahrum kılma. Veya Allah'ım, beni şefaat edecek olanların şefaatinden mahrum kılma denilebilir. Not. Bir insandan mutlak olarak bir şey istemek şirk değildir. Sadece Allah'ın dışında kimsenin gücünün yetmediği yerlerde, başkasından bir şey istemek şirktir. 2- müspet şefaat. Allah'ın izin verdiği kişilerin, Allah'ın razı olduğu kişilere şefaatte bulunmasıdır. Allah, kıyamet gününde peygamberlere, meleklere, şehitlere şefaat hakkı vermiştir. Şefaatle ilgili nasları bir araya topladığımızda, şefaatin gerçekleşmesi için iki şartın gerekli olduğunu anlıyoruz. a. Allah'ın izin vermesi. Allah'ın izni olmadan, O'nun yanında şefaat edecek kimdir? Bakara suresi 255. ayet. b. Allah'ın razı olması. Göklerde nice melek var ki Allah'ın dileyip razı olduğu kimseye izin vermedikçe şefaatleri hiçbir işe yaramaz. Necm suresi 26. ayet. Şirk koşan kimselerden Allah Subhanahu ve Teala tövbe etmedikleri müddetçe razı olmaz. Ondan dolayı müşriklere şefaat edilmez. Davamızın sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd etmektir. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 25. sayısında yayınlanmıştır.